Canım gazeteci gel bizim köye, bizde olan türlü türlü halları da yaz. Eee anlat hele. Her zaman saçlıyı başlıyı yazma, biraz da o yüzüyle kelleri de yaz. Yaz gazeteci yaz, yaz yaz kardeşim yaz, yaz yaz efendi yaz yaz. Ne oldu köyümüzün bacası, ne gündüzü belli ne de gecesi, yıllar yıldır şu da kocası, çoluklu çocuklu dullarda yaz. Yaz gazeteci yaz, yaz yaz kardeşim yaz, yaz yaz efendi yaz yaz. Merhabalar, ben Mesut Varlık. Merhabalar, ben Gökhan Aslan. Akademi'ye hoş geldiniz. E, girişteki parçamızdan anlaşılacağı gibi bugün son derece keyifli bir konu e, konuşacağız. Derdi yoklardan yaz gazeteciyi dinledik. E, bunu söylemezsem olmaz, Barış K düzenlemesiyleydi Gökhan. Evet, o emeği orada göz bu, ardı bu, etmeyelim. Bu ciddi bir farktır. Evet. E, evet, bugünkü keyifli konumuzu e, sana bırakıyorum. Evet, açmışı ben succesi. yapayım. E, bugünkü konumuz aslında e, akademik e, yayıncılık endüstrisi üzerine olacak. Muhteşem. Sadece tabii Türkiye'de bu çok kısıtlı ama e, dünyada bu konuda ne gibi tartışmalar yapılıyor. Akademik yayıncılık derken burada özellikle e, makalelerin e, şey, yayınlanması e, ve hangi şirketlerin, hangi oyuncuların burada <gülüyor> rol sahibi olduğu üzerine bir tartışma Çünkü bu aynı zamanda tüm dünyada e, bilgiye erişimi e, belirleyen e, oyuncuları da bize gösterecek. E, bu şey açısından da çok önemli haliyle. E, araştırma faaliyetinden bahsettik ve bunun özgürlüğünden bahsettik. Halbuki bu özgürlüğün e, kurallarını aslında e, yazanlar araştırmacılar mı ki değil. Biraz sonra e, konuşacağız bunları. E, bu noktada bu şerhleri düşerek bir genel bir en azından ne gibi tartışmalar dönüyor diye bakmamız gerekiyor bence. Evet yani bu konu e, bir de Türkiye'de küçük birkaç e, çevre haricinde Türkiye'deki akademi e, dünyasının içerisinde herhangi bir tartışma konusu değil bu. Hiç de e, tartışılmıyor, mesele edilmiyor. Elbette çünkü... Türkiye'deki seviye ve e, uluslararası açıdan. Çünkü Türkiye zaten hem pay olarak düşük... Hem böyle bir oy, yani böyle bir oyuncusu bu dağıtımda söz sahibi olabilecek büyük bir e, şirket Türkiye'den de çıkmış değil. Aynı zamanda e, üretim, makale üretimi, bunu bilerek üretim diyorum tabii bu bayağı çünkü <gülüyor> fabrika gibi çalışan evet, bir şey. Evet. E, bu üretimi katkısı da sınırlı. Bu iki taraftan da yani dağıtımcı rolü de ya da üretici rolü de sınırlı olduğu için biz sadece e, bunun içerisinde. Küçük küçük içinde bizde yer almaya çalışan işte makalemi hemen göndereyim yayınlansın diye kabul edilmiş bu rolleri <gülüyor> biat eden bir taraftayız aslında. Hem ülke olarak hem de birey olarak da ayrı ayrı araştırmacılar olarak da. Tabi bunu herkes böyle yapmıyor. Yani büyük resim bu. Evet yani uluslararası çaptaki akademik üretim bazında bunu söylüyorsun. Yoksa evet. e, Türkiye'de yerel bazda, e, Türkçe'de ve işte fakülte dergilerinde vesairelerde... ...üretilen bir akademik üretime... ...baktığımız zaman hakikaten... E, ...yani bırak... ...uluslararası şeyi... E, ...yandaki şehirde... <gülüyor> ...mutebere olmayan makaleler çıkabiliyor. Evet, tabii tabii. Yani birbirlerinden... ...habersiz de oluyorlar haliyle. Evet. E, peki ne gibi... ...bir tartışma dönüyor de, dersek... E, ...aslında bunun en... E, ...alevli öncülerinden biri... ...çok eskiye gitmeden bakarsak... ...2012 senesinde Harvard'ın... E artık ben e, bu şeye yetişemiyorum. Son büyük tartışma e, Evet, kütüphane e, masraflarına yetişemiyorum. Hangi masraflarına? E, süreli yayınlara harcadığım miktarlar. Bunlar çok değişebiliyor. Yıllık 20 binler, tabii dolardan bahsediyorum. da bu arada, 4 liraya geldi <gülüyor> Öyle düşünün yani. Ona Amerika e, düşünsün. Evet, gerçekten evet, bizden el alemin parasından doğru. Yani. E, ve haliyle e, Harvard bile buna baş edemediğini söylüyor. Ki Harvard 100 bine yakın şeye, makale yayınlayan dergiye daha doğrusu ne derler? Süreli yayına üyeydi. Mesela yayıl 70 binlerde, 75 binlerde falan. Bunu şöyle de düşünürsek mesela Hindistan'da ki nüfusunu da düşünürsek Hindistan. Hindistan'daki en iyi kurum bile 10 binlerde dolaşıyor. Bu yayınlara tekrar. abone olma noktasında. Bu ne, neden kaynaklanıyor? E, yurt içi kişi başına düşen gayri safi milli hasıla arasındaki fark... E, ...üniversitelerin e, bu ve şeylerin e, kütüphanelerin bunlara üye olma gücünü de etkiliyor. Bu zaten var olan adaletsizliğin bir de bilim alanında tekrar etmesi demek. Ve oradaki tekrar e, çarpan etkisiyle yani oradaki geri kalma çarpan etkisiyle diğerlerini daha da geri bırakıyor. Ve ara açıldıkça açılıyor. Ve bunun e, aracıları e, bu büyük şirketler tabii ve üç tane temel oyuncu var aslında e, ve bunlar aslında bir yandan e, aracı rolünü üstlenmeleri kalitenin artması editörlü e, kalitenin artması dağıtımın kolaylaşması veri tabanlarının da bir şekilde bir organize edilmesi gibi e, iyi diyebileceğimiz hani işlevleri var zaten bu bunu birileri yapmalı. Ama çok pahalı şu an. Yani pahalı ve e, ciddi anlamda yani sonuçta hakemli dergi ya da e, akademik e, dergi dediğimiz yer düpedüz e, bugüne ve yarına dair e, üretilen bilgilerin toplandığı yerler. Bu çok önemli yani bir e, şeyden bahsetmiyoruz. E, ne bileyim makyaj dergisinden bahsetmiyoruz. Bilgi üreten ve <gülüyor> o üretimi... Bütün dünyaya yayan bir e, kanaldan bahsediyoruz. Dolayısıyla sen 10 e, bin yayını takip ederken diğer taraf 100 bin yayını takip ediyorsa, evet. o senden daha fazla e, dünyayı takip ediyor ve daha fazla bilgi üretebiliyor, daha fazla bilgiden haberdar demek oluyor. Evet. Burada ciddi bir e, şey, o var olan dünyaların e, ayrılığının daim bir şekilde e, ...ayrı kalması için nasıl bir... E, ...yolun da açıldığını... ...görmüş oluyoruz. Evet. E, mesela şöyle düşünelim. Bir makaleyi... ...tek başına herhangi bir... E, şey üye değilsen... Data, ...veri tabanına üye değilsen... E, ...şahsen indirebilmek için... ...30 dolarlar falan ödemen gerekiyor. Ve o makalenin gerçekten... E, ...dişe dokunur bir şey söyleyip söylemediğini... ...o anda da bilmezsin. Aynen. Yani Girişteki o girizgah kısa... ...özet, abstract denilen şey... Yani ...oradan bir şey anlaşılmaz. Evet. Ee, ve <gülüyor> haliyle bir kaynakçada kaç tane böyle makale erişmen gerekiyor? Yani düzgün bir diyelim ki bir kendin bir makale üretmek için. Haliyle burada bir üretici... Ben az 20. Evet 20. 20 çarpı 30 diye düşünelim. Tamam arada diyelim ki şeyler var. Ee, yardımcı olan Türkiye'de de ulak bir veri tabanı sayesinde oradaki merkezi e, bir ödeme yapıldığı için... E, ...bu maliyetler <gülüyor> bir şekilde düşürülebiliyor şahısların üzerine düşen maliyetler. Ee, ama insanların sorduğu soru şu bu noktada. Bu niye bu kadar pahalı? Cevap editoryal faaliyetler işte e, biraz önce bahsettim server maliyetleri çünkü artık çıktı pek alınmıyor. Çünkü hakemli makalede hmm. yazara para ödenmez. Evet. Orada öyle e, bir kalem yok yani. Ödenmiyor. Hiç gider kalemi yok. Ona ödenmiyor. Diyelim ki bu üretici. Peki denetleyiciye ödeniyor mu? Hayır. Şeyden bahsetmiyorum, yani temel e, formatların düzeltilmesi, e, redaksiyon belki gerektiği yerlerden bahsetmiyorum. Hakeme ödeniyor mu? Hayır. Evet, evet. E, Peki şöyle bir durum oluyor, Üret bunun tüketicisi kim? Yine aslında o makaleyi yazan. Aynen. İki defa aslında zarar görmüş oluyor. Hem üretirken bir şey kazanmıyor, tabii ki e, bir prestij elde ediyor. Ama biz hani bunun bir emek olduğunu düşünüyorsak tüketirken bir de üstüne para ödemesi gerekiyor. Aynen öyle. Evet. Gibi bir durum oluşuyor buna alternatifler oluşmadı mı evet açık karışım e, dergiler ya da e, veri tabanları oluştu e, mesela plus gibi e, fakat yine de en büyük e, önemli veri tabanları e, işte Elsevier, işte wiley neydi diyeceğiz neydi diğeri mesela en ünlüsü e, Pardon neydi bakalım buradan Springer'dı. Heh, bana. Springer, he, evet, he. Springer ya da Springer artık ne deniyorsa. <gülüyor> Bunların da yönettiği veri taban J-Store var işte Science Direct var evet, Springer evet. Link var falan filan. Ee, burada araştırmacı için bir defa her şeyden önce zor olan şey şu parayı geçelim. Her bir ayrı bir veri tabanı ve hep hepimiz az çok biliyoruzdur öğrencilere şeyi öğretmekte çok zorlanıyoruz. Biz de zorlandık. Ya veri tabanında nasıl aratırsın? Evet. Bugün e, oturup otur şey oturduğun yerden Facebook'tan canlı yayın yapabildiğin ya da işte Snapchat kullanabildiğin bir dünyada veri tabanından bir dosya bulmak bu kadar zor olmamalıydı. Birkaç tane veri tabanı var. şöyle atacaksın, böyle atacaksın. Buna çözüm olarak ne çıktı ortaya diyelim ki çözümlerden biri daha su Google olur. Hani Allah razı olsun. O evet. birçoğumuz herhalde oradan önce bakıyoruzdur. Yani bu üniversite e, şeyine girmeden hatta neredeyse oradan bulunmaya çalışıyoruzdur. Eğer ulaşabiliyorsak Burada bile bir zorluk var. Haliyle bir hem teknik bir zorluk. iki hem mali bir zorluk. Üç hem de emeğin e, bir şekilde e, karşılığını bulmadığı bir durum var. Peki şey buna çare mi? E, açık kaynak yani açık erişim e, dergiler çare mi? Konusu. Tabii. <gülüyor> açık erişim dergilerin mesela e, makale kabul oranları düşük. Pardon yüksek. Tabii bir Nature'la karşılaştırmamak lazım ama mesela Nature'da yüzde sekizlerde falan. Açık erişimlerde bu yükseliyor yüzde diyelim ki onlarda falan sanırım. Bir ortalama almak elbette zor bir sürü çünkü var. Bu da şeyi argümanını güçlendiriyor. Görüyorsunuz yani bu açık erişimi olmayan, para verilen, arada bu şirketlerin yönettiği dergilerin kalite... ...şirketleri yüksektir. Çünkü arada bunu denetleyen, düzenleyen ve sorumluluk sahibi... ...yani sorumluluk alan şirketler oldukları için... Evet, ...yüksektir daha denir, daha yani deniliyor. Daha sağlamdır deniliyor. Ekip söz konusu. E buna başka bir çözüm bulunamaz mı diye ama sormak da lazım. Mesela hani hakemleri madem bir şey ödenmiyor ama... <gülüyor> ...belki bu aradaki diğer rol sahipleri de kaliteyi arttırmak adına... Bir şeyler, bir şeyler alabilirler. Yani bir ücret alabilirler. Ee, ama açık kaynak, açık erişim veri tabanları ya da e, bunu kabul eden oluşumlar da para isteyebiliyor bu sefer şeyden. Ee, makaleyi gönderenden. Bu da bizim e, kârımız için değil, asgari masrafları karşılamamız için deniliyor. tabi bir de bu, bu arada hani hakemli makale, şey, e, dergi Derne. falan filan diyoruz da, buradaki hakem de bir yanıyla aslında tartışmak da gerekiyor. Çünkü hakem dediğin, hani ismiyle müsemma, evet. e, o bilginin tabiri caizse askerliğini yapan e, bir makam. Yani e, karşısına gelen e, şeyde, makalede bir, nasıl bir bilgi üretiliyor? İki, bu bilgi hangi yordamla, hangi tertiple üretilmiş? Bunun e, işte polisliğini, askerliğini, denetimini Yapan kişiden bahsediyoruz hakem olarak. Dolayısıyla mesela senin yazdığın makaleyi sen bilirsin ki X dergisine gönderdiğinde onların hakem e, heyeti şu görüştedir ve benim makalemi basmazlar dersin. O yüzden evet. Y dergisine gönderirsin. Çünkü onların hakem bordu daha sana yakındır falan gibi bir durum da söz konusu. Burada yani o hakemlik sanki nötr ve e, böyle karbon testi gibi bir ee, durum söz konusu değil. Orada da Elbette. bir e, konum alma durumları söz konusu. Evet, Bilgi de. üretimine dair. Hatta kimi zaman e, şeyde emin olamazsın. Buradaki hakemler e, acaba gerçekten yetkin insanlar mıydı? Benim gönderdiğim Mesela. hakemler. E, bu işi gerçekten dünyada e, saygın olan dergiler e, ve bunların e, yöneticisi olan bu bahsettiğimiz belli başlı şirketler... ...bunun aslında bir tür garantisini vermeye çalışıyorlar. Biz e, hakem havuzumuz çok geniş... ...prestijliyiz vesaire vesaire... ...bunlar sayesinde... Yüzde doksanı profesörlerden oluşuyor gibi, gibi, gibi. falan filan. Ama e, bugün... E, ...bu sektör oldukça büyük. E, milyar dolarlık bir sektör. E, yanlış bilmiyorsam... 24-25 milyar... E, ...dolar civarında olan... ...bir sektörden bahsediyoruz. Ve e, bu şirket... Temel olarak Bütün dünya için söylüyoruz. Evet, evet ve e, bu şirketlerden bir tanesinin yıllık e, cirosu iki buçuk o, civarında iki buçuk milyar dolar. Ciyasanın yüzde onu ileri yani. Ve şeyi de, e, nasıl söyleyelim, e, karı da dokuz yüz bir civarında, yani ikinci zaman zorluyor. Bu da yüzde otuz altı, yüzde otuz yedi gibi bir kar marjı, çok yüksek. ...bir kar majansı, çok karlı bir iş Yayıncı olduğunu gösteriyor. Değil, gibi adeta. Evet. Çünkü dağıtım masrafları da bir kağıt baskı masrafı gibi olmadığı için... E, ...bu şeyi de o haliyle insana düşündürtüyor. Bir fabrika düşünün, üreticilerle para ödenmiyor. Üreticileri denetleyene para ödenmiyor. Ve, ve çok pahalı olarak satılıyor. Ve satılan kişiler de yine T o aynı üreticiler. Tüketenlerden de para alınıyor. Evet, tüketenler de para alınıyor ama tüketiciler de bu arada içeride o üretim yapan tipler. Yani büyük oranda. Evet. Çok <gülüyor> Cycle hali. Evet. Şey bir fabrika haliyle. Ee, bunu bu işin bir tarafı tabii %37 karlılık işin içine e, vergiler de eklenmiş hali tabii. Aslında gerçekten e, maliyet belki de o işin maliyeti %30 falan tüm ciro içerisinde. Çünkü araya vergi giriyor vesaire giriyor. Böyle bakıldığında 30 e, dolara aslında almak zorunda olduğum makaleyi üçte bir fiyatını aslında indirebilirsin. Ya da başka bir açık kaynak sistemleri mümkün. Ee, 2000, geçen senenin aslında özellikle Nisan-Mayıs aylarında e, çok ciddi tartışmalar koptu. O da e, çok enteresan. Aleksandra Elbakyan El diye bir öğrenci. Ve bu öğrenci 22 yaşında e, bir öğrenci. Tam olarak e, nerede yaşadığı tam bilmiyor ama Rusya sınırları içerisinde ya da Rusya ile bağ olan ülkeler. Diyelim biz bunlara. Ee, Elbakcan şöyle bir proje... ...çıkarttı ortaya. Bu bir e, korsanlık. Aslında illegal bir şey yaptı. Ve 58-60 milyon civarında... ...gittikçe de artıyor tabii sayı. Ee, kaynağın e, olduğu bir da, veri tabanı oluşturdu. Ve bu, bunun kaynağını nereden tam olarak bulduğunu bilmiyoruz ama... ...güncel makalelerin de olduğu bir veri tabanı oluşturdu. Ve bu bir anda... E, ...sektörü sarstı. Çünkü... Ciddi oranda insanlar buradan bu sefer indirmeye başladılar. O makaleleri orada indirmek yerine. Ve bu artık bize şey olayını hatırlatmaya başladı. Napster hikayesini. İlk hatırlarsınız müzik dinlemek için insanlar bir şeyler indirmeye, MP3 vesaire indirmeye başladıklarında ciddi copyright sorunları ortaya çıkmıştı. Davalık olmuştu vesaire Şimdi de aynı şekilde Elbakyan davalık oldu ama federal mahkeme. Federal Mahkeme e, Rusya sınırları içerisinde cezasını e, geçersiz. Haliyle e, bu durumda bu Science Hub ya da Science Hub diye yazılıyor. Yani Türkçe şey yaparsak. E, halen faaliyetine devam ediyor. Ve ciddi bir tartışma konusu da oldu. E, hem Science'da e, hem Nature e, dergilerinde e, ilgili tüm mesela Guardian'da bununla ilgili inanılmaz tartışmalar, e, istatistikler ortaya... Ortaya çıktı. Ve bunun düşünülmesi lazım. Nasıl e, bu mümkün olabiliyor? Teknik olarak. Yani veya da şirketler buna karşı ne yapacak? Ya da e, kütüphaneciler ve e, araştırmacılar bunun ne, ne kadar tarafı? Şimdi tabii e, ama şeyin ayrıntısını bilmiyorum. Bu e, Elbakya'nın şeyinde mesela sıfırdan makale göndermiyorsun oraya değil mi? Hayır hayır. O, o sadece bir database. Çal çalıyor. Evet. Yani şeyi bu. Ee, bu büyük şirketlerin e, veri tabanlarındaki e, pdf'leri çalıyor ya yani da alıyor artık hani buna <gülüyor> hangisini, hangisini ne derse hakkı olan çünkü bu bir, bir sürü siyasi bakış açısı e, neredense insan ona göre bunu tanımlayabilir ama günün sonunda şu var bir ihtiyacı karşılıyor ortada çok ciddi bir haksızlık varken buradaki bu çalma çok tartışmalı hatta savunucuların da bulduğu bir şeye dönüşüyor bir cenaha dönüşüyor bir cepheye dönüşüyor aslında bu Yabancı olduğumuz bir şey değil ya. Bir yerde çok ciddi bir haksızlık varsa, biri çıkıp illegal bir şey yaptığında artık illegalliği ile meşruyeti arasında bir tartışma ortaya çıkar. Burada da çünkü aslında tek yaptığı şey e, para almaksızın <gülüyor> karşılığında para almaksızın ürettiği e, metaya tüketenin de yine ücretsiz olarak ulaşmasını sağlıyor. Tek yaptığı şey bu aslında. Evet, ya yani doğrudan yani. kendisini bir gelir elde ettiğini zannetmiyorum. Ee, bu konuda bir e, makale Science'ta yayınlandı. Ee, şeyde şu, bu e, korsan kağıtları, şa, kağıtlar diyorum, paper doğrudan <gülüyor> çeviriyorum. Baksın, korsan makaleleri kim indiriyor? Kim? Şeyin başlığı bu. İki nokta üst üste herkes. Bu arada yani. Ha. Ee, ve bunun istatistini vermiş. Yani yıllar, aylar içerisinde kaç kişi bu ne, bahsettiğim e, Elbakya'nın e, şeyine giriyor. Kurduğu veri hmm. tabanına giriyor. E, ve en çok hangi ülkeler e, burada en ön sırada diye. E, gördüğümüz kadarıyla aslında Amerika'dan bile baya baya e, insan bu şeylere giriyor. E, bu, buradan baya makale indiriyor. E, en başta İran, Çin, e, Rusya... ...var. Beşinci sırada yanlış hatırlamıyorsam... ...Amerika var. Yani bunun en çok üretim... ...merkezi dinlenebilen en çok makalenin... ...çıktığı yerden de aslında çok ilgi var. milyonlarca kişi bunu indiriyor. Ee, şey de enteresan... ...tabii. Biraz önceki Hindistan'la ...girdik tabii ya. Tabii bu arada mesela... E, ...lafını kesiyorum. Hı hı. E, Amerika'dan bu yoğunlukta... ...yani dünyada beşinci sırada... ...bu hı. yoğunlukta e, şey yapılmasının nedenlerinden... Ne, ...nedenini şöyle de... ...düşünmek lazım. Şimdi Harvard... Yüz bin yayına hı hı. E, erişiyor. Dolayısıyla e, Harvard'ın bu database'ine erişimi olan herkes ücretsiz bundan faydalanıyor aslında. Yani evet. Harvard, yani öğrencileri, en en hocaları, evet, şunları, Harvard. bunları vesaire falan filan. Şimdi onun gibi tek büyük üniversite o değil. Amerika'da bir dolu e, büyük üniversite var. Onlar da yaklaşık bu rakamlarda yayına ulaşıyor. Öğrencileri de ulaşıyor, hocaları da ulaşıyor vesaire. Demek ki bunların haricinde ne büyüklükte bir... Amerika'da için söylüyorum. E, kitle varmış ki erişemeyen. Evet. Onlar dahi bu e, oranda şey yapıyorlar. Bu dediğin, hem onay... ihtiyacı duyuyor hem onaylayan hem değilleyen bir veri var e, Science'taki makalede. Onlar bir server monkey üzerinden bir aynı zamanda araştırma yapıyorlar. 10.000 küsur kişinin katıldığı. Aha. Diyorlar ki e, sorulardan bir tanesi çok dikkatimi çekti. Erişim imkanınız olmasına rağmen bu korsan e, veri tabanından Indiriyor musunuz? Hmm. Oran evet. Yüzde kaç? Bayağı 40 Neredeyse. Yani erişim imkanı olmasına rağmen uğraşmak istemediği için. <gülüyor> Pisliğine. <gülüyor> Pisliğine de değil aslında. Biraz önceki söylediğim şey. O veri tabanlarını kullanımı zor. Bir orada bulamadığını tabii, tabii, burada tabii. bulmaya çalışıyorsun. Şurada bulmaya çalışıyorsun. Olmadığı için kolaylığına geliyor. Google Scholar'dan bakıyor. Bir an önce çab çabucak oraya bağlıyor. Şimdi burada iki tane hali sorun çıkıyor. Biri zaten gelir adatetsizliği. iki kullanım zorluğu. Yani e, böyle önemli bir alandı, kolaylaştırıcı bir, en azından biraz önce söylediğim neydi? 25 milyar dolarlık bir sektör. Tek başına bir şirketin e, sadece karı, cirosu değil, 1 milyar dolar. E, hepiniz bir toplansaydınız, bir araya gelseydiniz, gelseydiniz de bir arama motoru en azından, yine paralı. <gülüyor> bir arama mübarekli. motoru yapsaydınız, en azından şu oran düşebilirdi. Var diyorlardır eminim ama ben, biz duymadık, Google Scholar o kadar araştırıyoruz. Kolay olan... ...tüm en azından bu paralı paralı olanların hepsinin olduğu kabul, paralı olsunlar... ...ama en azından arayabileyim diyebildiğim bir motor bile doğru düz oluşmadı. Yani Google bu konuda önce olduğu için belki de sonra ama geç kalındı yıllardır. Bu şirketler bazıları 1800 falan kök, yıllarında kurulmuş köklü şirketler. Belli ki düşünemediler. Yani geride kalıyorlar aslında anlamda ve ciddi bir sorun çıkıyor. Aslında bir yanıyla e, yani işin şey tarafının dışında... Ee, operasyonel ve muhasebe e, tarafının haricinde gelişmekte olan e-yayıncılık e ve işte e, teknoloji, internet teknolojileri vesaireler e, itibariyle bu klasik anlamdaki yayıncılığın bu işte koca milyar dolarlık bütçeler, e, devasa evet. yayın e, şeyleri, şirketleri bilmem falan bunların uzun vadede bu teknolojik gelişme karşısında bu ee, ...şeyle, pozisyonla ayakta kalabilmelerinin imkanı yok. Bir yer, Onlar bir da kendilerini evet. değiştirmek zorunda kalacaklar. Değişmemek için son kartlarını oynuyorlar aslında. Elbette. Ellerinden geleni yapıyorlar ya, dava için. Dava federal mahkemelerde açıyorlar. Eğer e, onlara destekleyebilecek senatoda temsilciler varsa lobi faaliyetlerini tabii ki yapıyorlar... Yani bizim e, memlekette bilmediğimiz usuller tabii bunlar ama orada açıkça ilan tabii, edilen, gizli tabii. olmayan faaliyetlerine devam ettiriyorlar. Birlik kuruyorlar. O birlik yoluyla e, işlevlerini anlatıp e, halkla ilişkiler yoluyla bakın biz e, böyle para veriyorsunuz ama masraflarımız da bunlar bunlar zor değil diye tabii ki açıklamalarını yapıyorlar. Ama e, günün sonunda e, şu açıdan düşünmek lazım. E, PDF gibi bir materyali... E, 15-20 sayfalık bir materyali <gülüyor> indirmek için 30 dolar vermiyor. Şu dünya düzendi pek mümkün <gülüyor> değil. Hiçbir mantığı yok. Yani. Olmuyor. Ki e, müzikte bile olmadı ki müzikte patladı. En azından evet. insanları şöyle ikna edebiliyorsunuz. Ya biz işte stüdyo parası var. Vesaire parası var. Biz hani bunlara gidiyor. Burada ise adamlar ikna olmuyor. Ya, bir, insanlar. Şey yani. mesela, bir dakika biz onu üretiyoruz. Yani. Hali bunun da bir Spotify'ı mesela çıkmak durumunda kalacak <gülüyor> ileride. İyi. Ayda 30'ları ödeyeyim. Ama her şeyi indirebileyim. Bu buraya doğru gitmeli. Gidecek belki de. Bir tanesi birisi Netflix var. Bir sürü firma var değil mi? Evet. Bunu Napster'dan itibaren bu krizler aslında çözümleri üretti. Mevzu uzun ve e, gıllı gıçlı evet. e, ve fakat süremizin sonuna geldik. E, o zaman e, şöyle diyelim. Biz sayfamızda da bu makale Science'ın makalesini özellikle koyduk. E, Facebook'taki. Akademiya Radyo'da sayfasında e, ilgili ilgilenenler için e, araştırma sonuçlarında olduğu diğer metinleri koyacağız. Araştırmak isteyenlere duyurulur. Bizi takip etmeye devam edin diyorsun. Evet. Peki efendim bu haftalık da bizden bu kadar. E, önümüzdeki hafta yeniden görüşmek üzere. Ben Mesut Varlık. Ben Gökhan Aslan. İyi günler. İyi günler. Akademiya Bilim ve Dünya İşlerini Birlikte Düşünen Program Hazırlayan ve Sunanlar Gökhan Aslan ve Mesut Varlık